spor gündemini sunar. Unutmayın et giren yere dert girmez. Halkın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle Demircan abi günaydın. Alo? Alo buyurun. E Ege'yle konuşacaktım ben. Ben Ege Demircan abi hep aynı konuşuyoruz diye ben artık biraz bari ben değişikliği yapayım dedim. Sizden hayır yok. Sen sen sen Ege birçok lafın var sana. Evet. Birçok lafın var. Eğer sen konuşmalarımızın arasındaki Konuşmalarımızın arasındaki Yazıyor musun? Niye yazayım ya? Ha, konuşmalarımızın arasındaki farkı anlayamıyorsun Bu konuda yapabileceğim bir şey yok Ama konuşmalarımızın arasındaki farkı anlayabiliyorsun. İşte o zaman yapabileceğim çok şey var Temizan abi konuşmalarımızın arasındaki fark ne demek? Her gün aynı konuşuyoruz demedin mi? Hayır sizin yanına ne bilim işte. Her gün, her gün aynı şeyleri konuşuyoruz anlamında konuşmadın mı? Evet. Ben yanlış anıyorsam sen bir şey yap. Eğer sen yanlış anlıyorsan, kalk da nerede yanlış anladığını düşün. Tamam Ak, demiş akmasan abi. Kalkmasan da olur. Şimdi gündem çok yok dedi. Ben size söyleyeyim mi gündemi? Şöyle bakalım. Gündemimiz çok yoğun evet. bazı şeyler gizlenmek istiyor düşmanlarımız yapıyor bunu zira okuldan eve fare getirdi bu mu? Şimdi eğer, Sizi eleştirmek adına söylemiyorum bunu Eğer zira bir dağ olsaydı Dağ mı? Dağ olsaydı Nedim <gülüyor> evet. doğruydu Nedim zira fare götürdü eve Yani daha fare doğdu birlik <gülüyor> ama ama önce ne demiştin Hah, gizleniyor bazı şeyler gizleniyor evet. eğer ben manyak biri olsaydım eğer ben her okucun altından bizon <gülüyor> her altından bizon bulsaydım o zaman dediğin doğruydu ama bugün bunlar açık açık her yerde yazıyorsa benim hayatımda olan bitenler benimle ilgiliyse. Ve ben bunları anlatıyorsam O zaman yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok demek Demiz o <gülüyor> <gülüyor> Peki ben şöyle sormak istiyorum size Sor ben cümlemi tamamlayayım ha, Ondan tamam. sonra eşit ha, konuşalım Bitti zannettin de ondan. Hayır. Şimdi e, zira ile kara Okullara başlayalım <gülüyor> <gülüyor> Doğru evet, mu? Doğru. doğru Bu zira ile kararın bu ödevleri neden bu kadar fazla? Teşekkür ederim. Ödevleri neden bu kadar Bu kadar el kadar iki tane bebe. Biri maymun olmak üzere iki bebe. Evet. Bu ödevleri verirken, teşekkür ederim. Bu ödevleri verirsin hiç mi düşünülmiyor acaba? Çünkü paragrafları ben yazdırmaya başladım. Ondan sana en başından dedim zaten. Ne? Yazabildin mi? Yazabildin mi değil. Yani bende bu, bu bu bu eee bu konuşma tarzı şekil itibariyle yani. Evet. Alışkanlık oldu aga. Normal arkadaş atase kasabıyla bile böyle konuşuyorum. Nasıl konuşuyorsun? Efendim merhabalar. Merhabalar. Bugün bugün acaba et var mı? Var mı? Anladın mı? Çünkü çocuklar, bebeler hızlı yazamıyor. Buna bir çare bulmak lazım. Demeceğim ama şimdi zaten Zira'nın elleri kıvrık kıvrık. Kıvrık kıvrık. Kalemi iyi tutuyor. Tamam o rahat yazar. Ben karadan korkuyorum çünkü onun tırnakları uzun. Kesiyoruz. Sağ yazdığı için He. sağ tırnaklara özellikle önem veriyoruz. Özellikle. Okusun diyesin. Serp okusun diye. Ben okusun diye her şartı gerekirse ben maç izlemeyeyim ya. Televizyonda maç izlemeyim. Söndürelim televizyonu. <gülüyor> Bakmayalım televizyonu. Tamam. Kulletler ki arkasına dönsün çalışsın. Peki siz nasıl yardımcı oluyorsunuz siz kendiniz bilmediğiniz şeylerde? Ne zaman bilmediğim? Neyi biliyorsunuz siz ki çocuğa yardımcı oluyorsunuz. Ya mesela demiş ki dün Öğretmenleri demiş ki, şimdi ben eğer okulda olsam, geçen seneki gibi bir öğretmenlik bana gelse, bugün gider yine. Yani görevden Bu kaçmam. Bu mesajı da aldık. Evet. Görevden kaçmam, gider yaparım. Ama şimdi okulda olsam bunu öğretmenle de söylerim. Öğretmenlik yapmadığım için gidemiyorum, konuşamıyorum, görüşemiyorum. Şimdi yazdırmış uzun uzun. Çocuklar, ben bir gününüzü öğrenmek istiyorum. Bir Çiçek abla mı okudu size? Evet. Bir gününüz nasıl geçiyor? Kompozisyon mu? Yani ne, de, ne demek? Yani öyle bir yazı mı? Ha, böyle paragraf deniyormuş onlara. Uzun uzun yazılara paragraf deniyormuş. Ya paragraf değil o paragraflardan oluşan bir şey kompozisyon işte. Mesela şöyle düşün Ankara Gocumuz bir maç etti. O maçtan sonra de bir mesela bana teklif gelmedi şu ana kadar ama gelseydi görevden kaçmadım. Bir gazeteden de yazıyorsun. Tamam. Bir gazeteci olarak yazıyorsun. Ankara kocuğumuzun yaptığı maçla ilgili uzun bir yazı yazıyorsun. İşte ona paragraf veriyor. <gülüyor> anladın mı? O bir paragraf. O değil paragraf abi. O o. O değil, değil. Neymiş? Paragraf yani böyle bir yazı kümesi. Ha ben ne derim? Ama yani... Küme her... dersen yuvarlak bir şey mi diyorsun? Hayır her... Ne yuvarlak ya? Ne bileyim küme mi yani? Küme mi, şey mi? Çünkü matematikte de öyle bir şey var. Yuvarlak bir şey, dünya gibi düşün. Evet. İçine bir şey koyunca kümede oluyor. Mesela nokta bile koysan kümede. Ondan şimdi yeni çıkmış. Hay benim demek istediğim paragraf mesela Siz bana bir paragraf söyleyin Mesela şimdi bak Şu Ankara gücümüz Maç yaptı Evet Bu cümle Ankara gücümüz maç yaptı Biz de maça gittik Maçta çok güzel vakit geçirdik Akşam da eve döndük Bu da bir paragraf İşte uzay yani Hayır ondan. onun yazıya paragraf deniyor değil mi? Hayır bir par... Evet Demircan abi. Ben de onu da... Tamam doğru ben onu da... Sen de benim verdiğim kılın önüne verdi. Kıl kılın Onunla ilgili olan biteni yazma insanın bunları yazmasına paragraf denir. Yazana ne deniyor peki? Paragrafçı mı? Yazana mı? Yazan kişiye. Yazana da yazar denir. Yazar. Mesela koşa yazarı. Mesela bana bugüne kadar öyle bir yönde teklif gelmedi. Ama bir şey çok güzel yapmaz mıyım sana soruyorum? Tabii ki görevden kaçmazsın. Görevden kaçmam. Demircan mesela bir yazı gördünüz de o yazıda kaç tane paragraf olabilir sizce? Mesela yazı, yazının uzunluğuna bağlı. Ne kadar uzun? Bayağı bir uzun mu? Bayağı bir uzun. O zaman iki paragraf. Ama hafif uzun bir paragraftan oluşan yazılarda vardır. Bravo ya. Anladın mı? Başka hangi derslerine yardımcı oluyorsunuz Nasıl çocuğum? Kümeler. Kümelere daha gel. Üstün ders alıyormuş bizim oğlan. Çünkü hafif geliyor dersler, kendi dersleri. Yani şöyle düşün. Sen mesela ikinci ilkte oynuyorsun. Anladım hep şampiyon oluyorsun. Demirci, anladım. O zaman ne olur otomatik olarak seni nereye alırlar? Birinci Liga. Ama bu okulda böyle değil Liga. Okulda her seneyi okumak zorundasın. Anladım Demir Zahar. Ben biliyorum. Ben gittiğim için okula az çok biliyorum nasıl sistemin <gülüyor> tamam, istediğini. O zaman biliyorsundur şimdi. Öyle gelin. Kümeler üst sınıfların konusu muymuş? Tabii ki. Tabii ki. En az üst Gördüğü konular ama bizim oğlan zira, zira gidemese de kara bu derslere çok rahat giriyormuş. Öğretmen öyle dedi. Baya uyum sağladı dedi. Ne güzel Demircan abi. Gündem bu muydu bugün? Gündem aslında milli maçtı biliyorsun Moldova maçımız var bugün. Doğru. Nerede? Almanya'da. Almanya'da. Almanya'da cezamız yüzünden Almanya'da. Gene kuklalar diyor. gidiyor mu Demircan abi? canım. Hani geçen sefer öyle bir şey olmuş diye böyle bir fotoğraflarla falan böyle. Ha, tabii tabii. O fotoğraflar var. Ha, fotoğraflar bütün terbünleri kaplayacak. Biliyor miyim o fotoğraflarda? Var mısınız? Yokum. Neden? Ben kendimi göremedim. Neden? Şimdi sen yine benimle alay geçeceksin ama bir takım gizli güçlerin işleri yakın bunlar. Onu da açıklamış olalım. Ben onu açıklamak istemiyorum uzun uzun. İşler uzun bir Uzun bir düşünce yazısı ile Veya bir paragraf gibi bir mi? Bir paragraf açıklayabilir Ben o fotoğraflardan gerekirse ne yaparım? görev varım. Tahrifat efendim. O fotoğraflarda gerekirse tahrifat yaparım bence Gerekirse yaparım gerekirse yer alırım görevden kaçmam Sağ olun abi Bugün hiç kimse görevden kaçmasa Türkiye'miz ne güzel olur Tersimi sunduğum modern sabah baş tabel onlar saat tersimi sunduğum modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi dün öldüğünü öğrenmiştik bir kez daha Oktay Demirci Faryon işler beraber bir aşk <gülüyor> intiharında ama galiba Oktay Önce sen Faire öldürüp sonra vaz mı geçtin? Nasıl oldu? <gülüyor> ya yani şöyle oldu. Ee, ben de yeni yani basına sızdığını yeni anladım ee, bu haberin. Aslında şöyle oldu. Aramızdaki bağ kuvvetlendirmek için herkes kendini öldürecekti. Aha. İşte Fahir öldürdü kendini. Sonra sen... Sonra kapı çaldı. Ha, araya başka şeyler girdi. Araya yani şey gelmiş. Pideci gelmiş. Ben dedim pide söylemedim falan. Ondan sonra orada biraz pideciyle tartış. Ben ne yapayım abi bu siparişi falan derken... Ondan sonra olay şeye intikal edince, şikayet, şikayetçi olmuş Pideci. Ha, intikal, sonra polisler geldi falan. Ben de bir yandan Fahir'in cesedi saklamaya çalışıyorum çünkü sen, üzerime sen, kalacak. Harcanım belli değil mi? Onu intihar, yazmadınız mı internetten? Ya şimdi git ifade ver. Zaten Pideci olayından bir yorulmuş ben. Bir de ben Pide soracak. Verdim. Bir de ha, hazırda Pide gelmiş çünkü en son öyle bağlandı, tatlıya bağlandı. Olay. Ondan sonra ben pidemi yedim falan neyse. Sonra. Bir baktım Fahir. A <gülüyor> dedim ben. Tamamen unutmuşum. O sırada o soğudu herhalde Fahir. Böyle kal kaldı ya. Böyle kaldı. Sonra gönderdik falan da Fahir'i. Ne oldu bilmiyorum ondan sonra. Sen yakınları aradım mı seni? Yok ama onu çok özleyeceğiz. Yok ya. Çok ha evet. Çok Özledim. özleyeceğiz. Evet. Buyurun efendim ama Ay hayat devam ediyor hayat her Hayat devam şeyden. ediyor. Çok özür dileriz bu çatışmadan dolayı sizi de dün yalnız bıraktık. Gerçekten ne kadar özür dilesek az sizden Ege Bey. Önemli dün 3 e, saatlik bu ağır e, dinleyicilerimizin e ağır beklentilerinin oluşturduğu sorumluluk senin omuzlarında patladı adeta. Gerçekten öyle oldu evet. ama büyük bir gururdu. Çok büyük bir gurur olduğunu ben hissediyorum. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz bu yalnızlığımızdan Ve dolayı. Bu zorlu görevi gerçekleştirirken bana güç veren şey de sabahtan program bütümüne kadar size ettiğim küfürlerdi. Yani küfür demeyelim ona da. Ben Anladım. dua gibi. Anladım gibicesi i̇yi, i̇yi dilek mesajları diyebiliriz. İyi dilek giden. mesajları evet. Anladım. O zaman yani ben yine de bu teşekkürü kabul etmiyorum. Her şey senin sayeninde olmuş ve bitmiştir diyor. İyi dilek ve öz dilek mesajların. Çok teşekkür ediyorum. Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesini biliyorsun. Biliyorum. Ee, başkanı o, Profesör... Ben orada çok uzun süre komitacılık yaptım. <gülüyor> Ey yamcılık yaptın diye biliyordum ben. O, o yani şey bir dönem eyyamcılık, bir dönem komitacılık yaptım. Doğru. Bravo. İşte meyvelerini vermeye başladı yavaş yavaş sizin eyyamcılığınız. Ee, Teşekkür ederim. Komite başkanı Profesör Semra Çalangu'nun yaptığı bir açıklama var. Ee, grip mevsimine girmişiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Gene biz şeyin ön, önündeyiz herhalde, değil mi? Neyin? Trendlerin önünde gidiyoruz Modern Sabahlar ekibi olarak. Modern Sabahlar. Ben e geçtiğimiz hafta sezonun ilk gripine şey yaptım, kapıldım. Yakalandın. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, hakikaten dikkat diyor uzmanlar gribe ve nezleye karşı. Çünkü bu e, bilinen bir tedavisi yok biliyorsun, gribin. Evet. Aslında korkulacak bir hastalık olduğunu söylemiş e, Profesör Semra Çalango Çünkü mikrobu sürekli nerede değiştiriyormuş. Efendim? Gribin mikrobu mu? Mikrobun sürekli yapısını değiştiriyormuş, pardon. Ha. Ondan sonra ve çok kolay bulaşıyormuş. Küçük çocuklar ve yaşlılar için çok da tehlike arz ediyormuş. Ama yani herhalde bu sezon modern sabahlar sezonu açtı ama e, bu gripten de korkmasına gerek yok kimsenin. Ben öyle söyleyeyim. Grip tek bir kişi Opta düşman için. olarak. Çok özür dilerim de az önce konunun uzmanı korkulması <gülüyor> gerektiğini söylemişken evet. şu yaptığın açıklama nedir? meczup bir, bir açıklama adeta. Olsun evet dinleyelim. Ee, gündemi... Oynatacak bir açıklama ama şöyle bir şey var. E, Grivin kişisel olarak aldığı bir düşman varsa, bir hedef varsa o da Oktay Demirci'dir. Ben buradan açıklıyorum. Hiç yani, kimse endişe etmesin. Şöyle mi Bana diyeceksiniz? Bana ulaşmak için herkese bulaşıyor. Biz arada piyon muyuz yani? Yani... Griplesi'nin aranda kalanlar telef oluyorlar. Esas hedef sensin yani. Yani çok özür dileyerek bir açıklama, bir itiraf daha bulmak istiyorum. Benim yüzümden hasta oluyorsunuz abi. Sadece benim yakınımdakiler değil, de. Mikrobu mu yayıyorsun yoksa mikrop seni ararken bize mi bulaşıyor? Aynen öyle ikincisi. Mikrop beni ararken işte bir takım masum insanların da kanına giriyor adeta. O zaman grip aşısı yaptıracağımıza, bu kadar insan grip aşısı yaptırıyor. O aşıları senin boğazına falan gırtlağına böyle bir topluca yapsak. Hay hay, hay hay dünyada olur. Grip mikrobu şey olur mu yani biz nihai hedefimize Tabii dolaylı canım. olsa da ulaştık. Artık yeni mutasyonlara gerek yok. Grip virüsü kendini e, yok etsin falan gibi bir şey mi var? Aynen olur. Mesela geçen hafta ne konuştuk burada? Türkiye'nin dış borcunun sebebi belli oldu. Fahir Öğünç. Doğru. Fahir Öğünç'ün ona buna olan borcu yüzünden herkesin birbirine borcu var. Türkiye'de dış borcu işte bilmem kaç milyon TL'ye almış başına gitmiş. Ha şimdi bu noktada şu tespiti de yapmak lazım. Bu grip salgını tamamen Oktay Demirci yüzündendir. Doğru evet. Çok özür. Çünkü bir buçuk hafta önce ben hasta olmuştum. Ağır bir grip geçirdim. Efendim bir 3-4 gün önce iyi olmuştum. Şimdi tekrar bir grip vakası. Şimdi Oktay ben çeşit sana... Çeşit grip oluyorum. Hasta olmadığın zamanlarda da bir şey diyorum. Sen onu yanlış anlıyorsun. Alınıyorsun falan. Allah cezanı <gülüyor> diyorsun. Yok. İnsan içine çıkmanı istemiyorum diyorum ya. Sen onu başka türlü değerlendiriyorsun ama işte bak düşününce ne kadar doğru sen böyle bir dört duvar sen arasında yaşasan bunu, düşün, bunu düşünerek mi söylüyordun insan içine çıkma diye hayır bunu düşünerek değil ama eğer lafım dinlenmiş olsaydı bugün belki mikropla biz daha müşerref olmamış olacaktık daha neyse doğru. artık grip yani gripte olmadan nasıl yazın güneşte fazla kalanın bir omuzları yanacak iki gün aman yoğurt mu süreceğiz bilmem ne mi süreceğiz diye telaş olacaksa kışın da kendine özgü bazı renkleri var onlardan bir tanesi de grip Fazla renkte yalnız aşıkını usandırır demişler biliyorsun ve de yanlış hesap Paris'ten döner dedi. Başbakanımız Doğru. geçen gün. Yani bu iki laf benim aklıma kazındı griple beraber. O yüzden yeter artık diyorum ve gerekirse sen kar yağışı için nasıl Cumhurbaşkanı'na gitmeyi düşünüyorsan zaman zaman ben de bu grip için gerekirse Kofi Hamlan'a gideceğim görev değişikliği olunca biraz acil biraz bu hastalığı atlatayım arada 3-4 günüm var bir sonraki hastalık için ya ben o arada gideceğim ciddi ciddi birisine sorsaydım bu grip mesela evet ben do sokağa çıktım tamam ve maksadını aşan bir e, kıyafetle nasıl diyeyim veya e, yetersiz giyinmeyle sokağa çıktım tişörtle evet. dolaştım soğuk havada döndüğümde hasta oluyorum ya evet o grip mikrobu yani o çıplak kollarından falan mı sokuyor beni? Ne oluyor yani? Nasıl Dışarıda... yakalanıyorum ben? Hani birisi yüzüme hapış diye hapşırdığı zaman tam anlıyorum onu. Orada mikrop geldi ağzından çıktı benim burnuma girdi bilmem nereden. Şimdi şöyle düşün. Bana ulaştı. Ama ben sokakta tril tril dolaştım eve döndüm hastayım. Tamam. Şöyle düşün. Ee, Bunu açıklaması şu. Şimdi bu grip virüsü mikrobu e, bana ulaşmaya çalışıyor ya. Evet. Herkesin vücudunda eser miktarda var. Tamam. Herkesin vücudunda. Yani Oktay Demirci'yi görür görmez zıplayacağız Oktay'ın üstüne diye. Ha, öyle bir yayılmış. Şimdi yani. olduğu Biz için. Biz bilmeden evet gribin askeri miyiz yani sana ulaşmaya çalışacak. Aynen öyle şimdi Taşıyıcıyız sen de, hatta. Taşıyıcısın. Şimdi sen de e, çıplak dolaşıyorsan dışarıda. Tamam. Kısa kollularla geziyorsan ne oluyor? Sen de gribin Vücudunda olmasından hoşnut oluyorsun, izlenimini veriyorsun grip virüsüne. Anladın ne mı? alakası yani var? Yani sen, sen o giyim, giyim tarzımla ve... grip virüsünün ne alakası var. Ya şimdi o çoğalıyor, o grip virüsü çoğalıyor Ege. Çoğalsın bana ne? Çoğaldığı zaman ne oluyor? Ha bu adam ben kış meyvesiyim kendini çünkü meyve olur. Çünkü grip kendini özelleştiremez Egeciğim. Doğru. Ben rahatsız edeceğim. Ben virüsüm ben... demiyor da. Demiyor. Ben meyveyim diyor ya. Çünkü o gripin yavrusu grip Yavrusu Kuzgur ne görünür? görünür. Ya. ya işte. Yok, şahin görünür ya. <gülüyor> i̇şte, bir şey görünür. <gülüyor> güzel göründüğü kesin. O yüzden yavrusunu sende bırakıyor. Kendisi Oktay Demirci'ye bir adım daha yaklaşmak için bir başka arkadaşına geçiyor senin. Peki benim tişörtlü halimle ne alakası var bunun üremesinin? Çünkü kışın ortasında. Tamam. Öyle yaz havası estirirsen ama ne güzel. Oh! İşte benim keyfim çok yerinde dersen o zaman bundan, Nispet yapıyormuş ha, durumuna düşüyorum. Hayır, benim de keyfim çok yerinde arkadaş. Benim de yavrularım var deyip. Çünkü senin de bir yavrum var. Oradan da bir kendiyle e, özdeşleştirecek seni. Ailecek yaşıyoruz hep beraber diye. Seni bırakamıyor yani. Anlatabildim mi? Ha, yani iyice yani, ben ona şey yapmış oluyor Hani nasıl diyeyim? E, dişi köpek kuyruk sallamış durumuna mı düşüyorum? Hani böyle... Etlerimi sergile daha açık kıyafetler giydiğim zaman griple sanki cilveleşiyor durumuna düşüyorum. Aynen öyle. Gripte iyice bünyeye yerleşiyor. Şimdi zaman bu istiyor, zaman istiyor bu bu diyor. İstiyor istiyor diyor zaman zaman grip virüsü kendisini bırakıyor yavrusunu gönderiyor bana ulaşması için zaman zaman nize grip virüsleri var daha fedakar yavrularını bırakıyor kendisi gidiyor. Yani Biraz, öyle rahat bir ortam seninle. O zaman grip virüsünden öğreneceğimiz çok şey çok var. Çok şey var. Bu grip virüsü insanı şizofren yapar ben sana söyleyeyim. Biraz evet şey oldu. Ben bir kere daha özellikle beyne yerleştiği zaman. 3 <gülüyor> gün sonra bir daha hasta olursam daha da sert yorumlamaya başlayacağım bu virüs. Çok teşekkür ediyorum. Allah cezasını versin. Virüsün diyoruz. diyoruz. ve ünlü Erkek Dergisi Playboy'un sahibi kim olabilir ki? Hugh olabilir? Hefner. Hugh Hefner'dan bir haber veriyoruz. Ya Hugh Hefner'ın haberleri hep aynı değil mi? Neymiş? Yani şimdi bir adamın 7 <gülüyor> tane bakayım. sevgilisi varsa Evet Sevgili derken Parteri mi? Parter midir artık neyse çeşitli part. parter midir parter midir bilmiyoruz <gülüyor> ki Yani bu adamdan gelecek haber bellidir Haftanın her gününe bir sevgilisi var Dön dolaş haberler belli Artık bundan sonra böyle bir haber göremeyeceksiniz demiş benden demiş Hugh Hefner Çünkü 80 yaşında biliyorsun Hugh Hefner Hala aktifim diye başlıyor açıklamasına Aktif derken herhalde yani iş hayatında, iş hayatında aktifim abi. demek istiyor, iş hayatında çalışıyorum, emeklili olmadım. Ama demiş artık sıkıldım. Nasıl sıkıldım? Sıkıldım demiş farklı bir alanda artık kendimi göstermek istiyorum demiş. Ne olacaksın bundan sonra Playboy dergisinde farklı bir alanın fotoğraflarını mı göreceğiz? Maşallah, maşallah mı diyeceğiz? kastı kastı adamları. Hangi alana geçiyor yani? Şimdi enerjimi kızlarla domino oynamaya harcıyorum. Bundan sonra benim bu böyle haberlerime rastlayamayacaksınız demiş. Bir yıl öncesine kadar yedi kadınla beraber e, oluyordum. Çeşitli ortamlarda birlikte oluyorduk. Ancak bu sayıyı üçe indirdim ve artık bundan sonra da demiş. Belki problemleri yüzünden herhalde. <gülüyor> domino <gülüyor> domino oynayacağım demiş. Başka da bir şey yapmayacağım demiş. Yani şunu söylüyor. Artık... O zaman ben de domino'ya başlıyorum. Nasıl? Dominoya başlıyorum. Yani şeyin işlem hacmi gibi mi düşünüyorsun sen? Aynen. Eğer yedi kadında sevişen bir adam Domino oynamaya başlarsa, Domino oynayan bir adam da yedi kadında sevişmeye. Öyle değil. Ne? Dışarıya karşı mesaj. Yani düşün artık. Hesabını size bırakıyorum diyeceğim. Ha, geçtik. Anladınız ya gibi. Yani dom... Gibi de diyebilir. <gülüyor> domino oynamak artık bir prestij göstergesi. Tabi canım. Belli alanlarda özel Yani Hugh Hefner'ın 80 yılda yaptığını ben 30 yılda yaptım. Hesabını size bırakıyorum ve 3'ü buraya koyuyorum diyeceğim. Ama şimdi Hugh de durup dururken ben domino oynuyorum diye bir açıklama yapsaydı bir anlamı olmazdı. Öncesi var yani o açıklamanın. Artık sevişmekten sıkıldın demiş adam. E o zaman fakire yani. fukarayı dağıtsa ya yani <gülüyor> biraz yani. <gülüyor> ne kadar hayırlı şeyler düşünüyorsunuz ama. Ne bileyim o Playboy Mansion'ın kapılarını açsa ya haftada 2 gün 3 gün. Fakir'e fukaraya derken herhalde e, maddi durumu yerinde olmayanlardan bahsetmiyorsun. Yani, yani maddi var. derken para Manevi bunu. durumu yerinde olmayanlara <gülüyor> diyelim bence. <gülüyor> Doğru. O da olabilir. E, ama şöyle demiş. Las Vegas'taki kumarhanemle ilgileneceğim bundan sonra demiş. Yani oradan çıkıyor. O, batak, o batakta dom çıkıyor. O batak. <gülüyor> Domino mi oynanacakmış? Domino oynayacakmış ve parasını oynamayacağız arkadaşlarla. Zevkine demiş. <gülüyor> zevkine deyince herkes bir rahatsız olmuş. Yürüyeflerin, <gülüyor> <gülüyor> şey zevkine deyince de evet ürkersin yani. Tabi canım. Ya sen de şöyle zevkine bir yürüyelim diyeler varmış bazen. Koçarak kaçıyorlar bir Oktay Bey, enzo üç kişiyle zevkine yürüyüşe çıkmıştı. O şimdi yaptı o İki da. kişi döndü. <gülüyor> kişi döndü. Evet. Buyurun. Ben daha fazla kasmayın diyorum. Bence daha fazla kasmayın. Hiç sevmediğim bir laf ya şu. Kasmayın mı? Evet abi. Kasma o zaman fazla. Ben fazla. Benim de sevmedim. Bak şimdi. Ne kadar çirkin bir laf ya. Kasmasaydın ya. Ne? Adam sana bir şey yapmış. Bir bir düşünceli davranmış. Bir şey yapmış. Keşke kasmasaydın ya. Bir tane ç şey yapacaksın. O senin grip bir, bir, bir, Grip beni sizofren etti diyorum yok. ya. Hakikaten bitirmiş seni ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.38 olmuşsa saat sevgili dinleyiciler biz orada dururken aaaa Buyur efendim Çok teşekkür ediyorum Bu arada reklamlar sırasında Oktay Demirci karısından azar yedi <gülüyor> Buyur efendim İyi çok güzel oldu adeta şimdi Google hemen seni satın almak isteyecek <gülüyor> Bravo Ege Google seni satın almak istese kaç kaç para vektif edersin <gülüyor> Haydi bak yani Rayç belli 1.6 veriyorlar YouTube'a Tamam canım 1.6 ise ee, Türk parası olarak bir kere, dolar olarak değil bir. Onu biraz üzerine çalışmam lazım o zaman Düşün biraz ya çarpım yapmam çarpım çarpma yapmam lazım Google'dan bir yetkili geldi Oktay Bey böyle böyle sizi almak istiyoruz Ne yapacaksınız beni derim ya ilk başta Ben ne, öyle olur mu canım Telefon etmem gereken zamanda telefon edemiyorum her şeyden önceden Ya sen ka kaç kaç para dersin ben buradan kişilik testi yapıyorum şimdi. 1.6 çarpı 1.5 desek, servis piyasada yetişirsek. <gülüyor> evet. Bayağı derim ya, biraz çok derim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyle ya, bir rakam söyle. Belki yani Google satın almaz da dinleyicilerimizden bazdır. Aa deymiş ya, hesaplıymış diye almak ister. O yüzden yani. Ne demek almak ister abi? Sponsu ne bileyim ben şimdi yani. Şörtüne isimle yazacağız. Artık o satış anlaşması sırasında şey alacak 2.4 milyar YTL. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun. Den bir kuruş üstünde olması lazım. Hakikaten Kaban ben. bir hesapla. Daha ucuza gidecek. <gülüyor> <gülüyor> 1.5 milyar falan diyeceğini düşünüyorum. O da olabilir. Teşekkür ederim. Hindistan'dan bir haber vermek isterim. Eğer izin verirsen Google Hindistan satın almış. Öyle bir şey olabilir yalnız biliyorsun değil mi? Yani Google... var diye ya öyle bir şey ne derler ee, şey, gelecek filmi. Neydi? Ülkeler falan yok. Sadece büyük şirketlerin toprakları var falan böyle. Coca Colaya gidiyorsun, McDonald's'a gidiyorsun falan gibi şeyler. Var. Kokon şirketlerden bahsediyorum. Şimdi o zaman e, madem internet internet dedik. Hakikaten bu internette çok para var. Ege. Öyle bir şey. Herhalde son 10 yıl içinde edilmiş <gülüyor> en boş laflardan bir tanesini etmiş oldun. Niye abi internetin yarısını gezdin demiştin sen 4 sene önce. O e, bence daha önce, boş bir laftı. 4 sene önce mümkün mü? Bugün... Üstelik o zaman Lost da yoktu. Hadi şimdi Lost var da internetin yarısı Lost'u indirmekle uğraşıyor. Ama o zamanlar internet o kadar kalabalık değildi. Benim bunu dediğim beş yıl i̇şte 5 yıl önce falan, İşte 4-5 yıl önceyim. İnternet portalı Yahoo'yu biliyorsunuz bir atağa geçmiş. Kimi satın almış? <gülüyor> Vallahi ya bu Yahoo'dur, Google'dur. Bunlar... Herkesin satın alıyorlar. Ben bu askerden döndükten sonra... Evet. ...radyo içinde tepkiyle karşılanmıştım. Çünkü ben askerde olduğum dönemde Yahoo'dan Google'a geçilmiş. Arama motoru olarak. Evet doğru. Ben geldiğim zaman uzun süre yani 6-7 ay Yahoo'dan ayrılamadım. Hmm. Yani mesela Seni şey. eleştirdiler. Beni tamam. eleştirdiler ve hatta alay boyutunda eleştirdiler. Ama şimdi görüyoruz ki Yahoo'nun da Google'dan kalan tarafı yok. Çünkü Yahoo dediğimiz inter <gülüyor> internet portalı tüm dünyadan internet kullanıcılarını 2006'da dünyayı anlatacak her türlü bilgiyi gelecekteki nesillere aktarmak için bir formül düşünmüş çok teşekkür ederiz. Var zaten o kitaplar basılıyor, şeyler basılıyor. Hayır ama yani o kitap mesela Hafazan Allah bir yangında ilk kurtarılacak şey olsa da yanabilir. Doğru. Veya onun dışında kaybolabilir, yer değiştirebilir, yırtılabilir. Bu bilgiyi saklamak çok önemli biliyorsun Ege'ciğim. Şimdi yeni çağın problemi bu. Bilgisinde, bilgimizi nasıl saklayacağız? Bilgimizi nasıl saklayacağız? Her türlü bilgiyi gelecek nesillere aktarmak için toprağa gömmek ve uzaya yaymak amacındaymış. Hangisini bu. tercih edersiniz diye sormuş. Efendim ben toprağa gömmek demiş. Küp içinde bütün bilgileri. <gülüyor> bir mikroçipi de küpe şey mi yapacaksın? Hayır şimdi ee, neymiş dur bakayım. Pekmez içinde saklayacağım ben mikroçipi. Şimdi bir site var. İlk başta bu site yapılıyor. Bir dakika da şimdi ondan önce <gülüyor> hafta sonu Alper Bey geldiler Ankara'ya. Sohbet ederken onun ee, bir kuzeninin enteresan bir lafını hatırladık <gülüyor> ne demiş şimdi böyle bir yani bazen bir sıkıcı akrabaların olur da gelir senin yanına tamam sen de kalır falan Senden büyük mü akrabalar? Büyük veya küçük. Akranın olursa daha yani büyük olunca hadi saygıdan yanında durursun. Ya tek özelliği... Küçük olunca başka türlü bir şeydir de tek... akran olunca daha büyük problem daha, yani. Da, daha çirkin. Tek özelliği sıkıcı ve akraba olması. Evet çünkü tamam. akran olunca senin gittiğin yerlere götürmen gerekir. Öyle söyler ailenin büyükleri. Onu da gözler sana falan diye. Alper de sevdiği arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden çıkıp akrabayı da bize bırakmıştı. O nasıl? Siz, <gülüyor> yani şey zamanında. Üniversite zamanında, zamanında. Biz de evde değişik bir adamla oturuyoruz. Böyle yani Sizin da... durumunuz çok özür dilerim. Sizin durumunuz daha kötü abi. Tabii yani canım. şimdi hani nasıl davranacağını bilemezsin. Yani ee, asgari insan muamelesi görürsün. <gülüyor> tamam. Güzel. Ondan sonra ben de bilgisayar oynuyorum. Adam da sıkıldı tabii de ben adamı eğlendirecek durum yok. Böyle bilgisayarda bir şeyler yaparken adam da bana devamlı sorular soruyor falan. En son şey demiştim. Bu bilgisayarlarda nasıl oluyor abi? <gülüyor> Bunların içinde mikroşift mi var? <gülüyor> ben de o, o dakikaya kadar şey yapıp... Mikroşift mi? Mikroşift. <gülüyor> <gülüyor> nasıl sen diye. Girseydin adam. Bir bağırmıştı böyle. O aklımıza geldi. Seni, şimdi mikroşiftlerle mi uzaya göndereceğiz? Mikroşiftlerle değil. Bir site yapılacak. Yahoo Times kapsül diye... Yahoo Time Capsule sitesine gönderilecek. Mesela senin anıların veya kavramları tanımlama e, tanımlamaların mesela aşk, öfke efendim korku, acı, mutluluk bunlara çeşitli şekillerde ifade edebilirsin değil mi? Anılarla, evet örneklerle bunları tanımlayacaksın, bu siteye göndereceksin ve Yahu da bu sitede topladıktan sonra uzaya gönderecekmiş bunları. Ya da gömecek miymiş? Veya gömecek. iki yol var. Ondan sonra da bundan bilmem kaç bin sene sonra uzay zaten bir çöplük biliyorsun. Ne kim ne bulursa uzaya gönderiyor. ona orada uzayda bu bulunduktan sonra 2006 senesinde mesela aşk nasıl tanımlanıyordu? İşte Ege Kayaca'nın aşk hatıraları nasıldı? Veya sen artık orada bir örnek ol. Uzayda bir küçük şey olacaksın da nokta senin tanımın. Ee, anlaşılabilecek. Mi? Yani bin yıl sonra diyelim dünyanın sonu geldi. Evet. Başka bir medeniyet geldi, dünyada hiçbir hayat yok ama uzayda habire şeyler dönüyor. E aynen öyle ve oradan hiç... bakacak o ne manyak adamlar mı diyecekler? İyi olmuş bu medeniyetin bitti mi diyecekler? Yahu Time kapsülün içeriğine bakar. Şöyle hissedecekler herhalde. Mesela biz e, işte mesela dinozor bulunuyor ya. Evet. <gülüyor> İlk aklıma gelen örnek bu. Diyor zor bulunuyor veya bir aslan bulunuyor, Anadolu dolu aslanı. Tamam. Geçenler veya oldu. bir Pars, veya bir Pars bulunuyor. Bugün olmayan bir şey. Tamam. Ve bakıyor, etkileniyoruz ya. Gazetelere geçiyor o haber. Bu da öyle bir şey. İşte bundan 1000 sene sonra bulununca 2006'da aşkın tanımı. Allah Allah deyip böyle okuyacaklar gazetelerden. Tabi o zaman gazete olacak mı olmayacak bilmiyorum. Ve bunu 25 Ekim'de başlayacak ve 3 gün sürecek törenle kutlayacakmış eee Yahoo'nun yetkilileri Meksika'da. Meksika'da yapılacak kutlama mı sonra roketleyecek bu. Yok. O sembolik bir kutlama töreni Meksika'da olacakmış. Nereden bileyim ben onun uzayda olup olmadığını? He. Doğru. Tabii tabii göndeririz uzaya deyip de göndermezlerse. E seni daha iyi değerlendirebileceğim bir yer var mı? Küpe koyarım ben. Toprağa gömerim. He. O zaman toprağın içinde bal. Bal çok güzel şey yapar. Microshift. Toprağı gömeceksin çünkü toprakta her an e, nerede olduğunu girip görebilirsin eğer şey var. Doğru ama. ara ara kazanın mikroşifte bakın. Bu internet denen sektör kara para aklıyor olabilir mi ya? Benim aklıma şimdi geldi bu. Tabii çünkü... Çünkü çok değişik yerlere para harcanıyor. Yani ne bileyim git bir araba al, bir şey yap. Bir, bir daha düzgün harcayın. Meksika'da üç günlük bir tören için... Oktay Bey o zaman şöyle sorayım. Bugüne kadar internete ne kadar harcadınız? Şimdi internet kullanıcılarından bahsetmiyorum Hakeciğim. İnternetin sahiplerinden bahsediyorum ben. Yani bu ince farkı da lütfen Doğru. fark etmenizi diliyorum zaman içerisinde. Bundan sonra programda bir komple teorileri köşesi yapalım. Komplo teorileri. Ha. Komple olarak yazılsın. Komple abi. olarak yazılsın. Komplo olarak okunsun. Çok teşekkür ederim. İtalya'dan bir haber vermek Ver. isterim izin verirsen. İtalya'da bir show programı bütçe konusunu görüşeceklerini sanan 50 milyon vekilinden ne oldu? program bütçesiyle ilgili haber mi vereceksin? <gülüyor> Hayır. Parayla ilgisi yok bunun. E, 50 milletvekilinden makyaj yapılırken ter örneği almış. İtalyan evet. milletvekillerinden. Ondan sonra e, programa girmeden önce teste göndermiş. DNA testine mi? Bu terleri. Evet. Efendim bu e, milletvekilleri ne yer ne içer diye. Valla bir DNA testi 1500 dolar. Ben sana öyle söyleyeyim. Sen bak. getirdin ama bak şimdi paraya konuyu. E yani Benim şimdi hiç aklımda yoktu 50 boyunca. tane milletvekilinin bir zannediyorum dandik espri için o kadar masrafına gireceğini düşünmüyorum yani. Dandik espri diyorsun ama bir şey duymuş da adam göndermiş terör örneklerini. Ya, ya ben de peki. bunu şeyden biliyorum. House'dan biliyorum. Orada geçen gereksiz iki tane DNA testi yapıldı. 3200 dolar adama masraf çıkarıldı. Hadi ya. Hadi Amerika'da biraz pahalıdır diyelim de. İtalya'da olsun olsun 1500 dolar olsun. Vallahi adam paraya kıymış masrafı yapmış ve sonunda şu çıkmış e, siyasetçilerden 12'sinin son 36 saat içinde Hint keneviri kullandığı 4'ünün de kokain maalesef kokain kullandığı ortaya çıkmış ve bu DNA testi diyor o zaman DNA değil canım şey testi ucuzdur o testi uyuşturucu testi Ucuz hatta mı? onu tabii canım eczanelerde bile satıyorlar ya uyuşturucu testi evde uyuşturucu testi geldi diye Niye? Niye yapıyorlar şeydi anne babalar çocukları kullanıyor mu diye baksın diye ya bugün ya yani bugün uyuşturucu testi satılan eczanelerde yarın bugün hafasana Allah bir şey satılır diye aklıma geliyor benim ne çok özür gebelik testi mi? Hayır <gülüyor> uyuşturucu abi Ne alakası var ya? Ne bileyim abi uyuşturucu testiyle gizli satılması gerek yok mu ya? Hastanelerde yıllardır gebelik testi satılıyordu veya hastanelerde bu, bugün ya yani şeyde eczanelerde bugün satılıyor mu başka şey gebek veya bu gebeliye yol açıcı bir şeyler satılıyor mu satılmıyor ortamın test ayrı ortamın hazırlanmadığını söyleyemezsin bana iddia edemezsin ama hazırda var mı diye onun için başka bankalar mı? ondan sonra e, bu İtalyan milletvekileri maalesef müptela çıktığından ee, ve bu da anlaşılınca hemen e, Özel Hayatı Koruma Ombudsmanı var biliyorsun İtalya'da. Evet. Hemen müdahale etmiş. Çok teşekkür ederim. E, programın yayınını yasaklamış. Daha yayınlanmadan. Ondan sonra tabii e, millete... Daha ne ki... program yayınlanmış. Buraya kadar geldi haberi. Bitti adamlar. Bitti tabii canım. Bu da... Zaten programın yönetmeni de sunucusuymuş. Aynı zamanda sunucu ve yönetmeni de e, eski mankenlerdenmiş. E, programımız özel yaşamı ihlal etmiyor diye iddia da bulunuyormuş ama İtalyan milletvekilleri maalesef Nanaykent'te dubleksleri çektiler diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Özel yaşama ihlal değil, kompetanları belirlemek istiyoruz. Vallahi öyle bir e, olay var. İtalya karışacak. İtalya Aynı karışacak. Zaman. Fransa zaten Nanaykent'te. <gülüyor> Beraber Hindistan'a gidelim o zaman izin verirseniz. Google almadan. Hindistan'da Yüksek Mahkeme Hindistan'ın bir sorunu var biliyorsun. <gülüyor> ne var Hindistan'ın sorunu? Kavramsal problemler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Haberi geçmeden önce şunu bir ortaya koyalım. Hindistan'da kalabalık kent yaşamı hayatı ne yönde etkiliyor? Cehennem. <gülüyor> Olumsuz yönde. En kolay şeyi sordum bilemedin ya. <gülüyor> Olumsuz yönde etkiliyor. Ve ayrıca kalabalık kent yaşamının yanında maalesef kalabalık hayvanat bahçeleri hayvanların düzgün yaşama standartlarını elinden alıyor adeta. Doğru. Oktay Demirci Hindistan'dan bildirdiği Ne bileyim abi Oğuz Haksever gibi konuşmaya karar verdim ben bundan sonra böyle haberlerde. 300 hayvanat bahçesi var Hindistan'da 300 e, hayvanat yapacaklar? bahçesinde sence ya hayvanat bahçesinden kime ne zarar gelir ya? Ankara'da bir tane hayvanat bahçesi var. Ne kadar şeyini çekiyoruz? Eksikliğini çekiyoruz daha çok hayvanat bahçesi olması. Doğru söylüyorsun da zaten burada insanların zarar görmesi değil. Hayvanların zarar görmesi önemli. Bahçelerinde takılıyorlar Nezar, Zaten Hindistan'da hayvanlar ne zarar görecek Adam korkuyor yarın öbür gün Müreyen kardasyonunda eşek olursak diye Hiç ne eşeğe dokunuyor ne Pireye dokunuyor ne bir şeye Hayvan alt bahçesinde gezerken Bunları düşünen tek kişi olarak da Tarihe geçiyorsunuz hemen Yahoo'ya gönderin Yok canım ben kendi düşüncem diyor Hindistan'daki adamın düşüncesini söylüyorum Doğru. Biz bunları güzel güzel Bahçe yapalım da yarın öbür gün Kirpi olursa yerimiz hazır olsun diyor adam ama şöyle de bir şey var yani. haklılar var. Çünkü 300 tane hayvanat bahçesi varmış Hindistan'da dediğim gibi. Sence kaç tane hayvan var? 300 tane hayvanat bahçesi ne? Bak sadece hayvanat bahçesindekileri soruyorum. Yani sağda solda gezeyenden bahsetmiyorum. Sokak kedileri falan filan yok. İnekler. Onlar yok. 30 bin. Çıkayım mı? Çık biraz daha. 300 bin. Vahşşş. Deneyim mi? <gülüyor> 41 bin abi. Ne 300 bin. 41 bin mi? Evet 41 bin. Hiç de bin. bir şey değilmiş. Nasıl, ben şöyle konuşuyor. basit bir hesap yaptım. Her hayvanat bahçesinde 100 tane hayvan olsa diye düşündüm. 30 bin çıkıyor zaten. Ve Birkaç tanesinde biraz daha fazla var. Tabii canım. 150'ye yakın hayvan varmış bir hayvanat bahçesinde. 150'ye yakın hayvan dediğinin zaten dördü tavşan. Tavşandan kime ne zarar? 2 tane zebra desen. Tavşandan sen hala insana zarar vermesini düşünüyorsun ya. Şimdi 4 tane tavşanın tamam birbirine zararı olmaz. Ama 14 tane tavşan olduğunu düşün. Orada kadrolaşma. Orada efendim... Kara para. <gülüyor> tavşanlar kara para aklıyor, doğru. Orada her türlü pislik olur ya. Çünkü bir rant var, egicim Ortada bir pasta, tavşan pastası düşün. Doğru. Tavşan pastası en fazla 4 tane tavşan yiyebilir. Öyle bir pasta düşün. 14 tane tavşan olursa en fazla 14 tavşan yiyebilir. Ama o zaman ne olur? Birbiriyle niye yersin o tavşanlar? Ha, doğru. Bugün İstanbul'daki martıların durumu belli. Ve bu konuya... Hala bir eğililmedi ya. Oktay sen ne oldu? Virüs ilerliyor mu sende ya? <gülüyor> Virüs beynime şey yaptı, zerket etti. Şirayet etti. etti. Evet. Ne yapacaklarmış? 40 hayvan. Bunlar da biraz ender görülen hayvanlardır herhalde. E, nüfus artışını önlemek istiyorlarmış. Hayvanların nüfus artışı. Evet. Artış. Ve e, aşırı nüfus artışı yüzünden hayvanların üremesi... Yasak. Maalesef bundan sonra yasak. Nasıl bir teknikle... E, ayıracaklar hayvanları yani daha doğrusu buna engel olacaklar onu bilmiyorum ama üremeleri yasaklanmış ve engellenmesini engellenmesini emretmiş e, Hindistan mahkemeleri. Bence orada çok güzel başka bir sistemle halledilebilirdi her şey. Neymiş? Ortak kafes uygulaması. Abi iyi de şimdi sen tavşanla kaplanı bir araya koyarsan nüfus azalması garantidir. O zaman da dengesiz şey İşin olur ama. sonunda her hayvanat bahçesinde bir tane kaplan kalır belki ama Değil. Her azından yani doğaya da şey yapmamış olursun, müdahale etmemiş olursun. Bir tane kaplan olsaydı yine sayı 41 bin kalıp 41 bin kaplan olursan olacak. Şimdi Octaycım, mesela bir tane kaplan. Evet. Bir tane tavcını yiyince boşalan kadroya hemen bir kaplan gelmiyor. <gülüyor> tamam da bunlar öyle çok da bilinçli kaplanlar değil. Efendim hangi kadronu boşaldı? O zaman lak bir tane kaplan koyalım buraya diye öyle şey yapar. Bu kaplanların tek bir derdi var. Ne? Sadece kaplan için söylemiyorum. Bütün hayvanlar Bütün için. hayvanlar için kadrolaşma. <gülüyor> Kara para değil mi? <gülüyor> Kara para bu ikisi. O yüzden yani biri şey yapınca. Birinden biri bunu yapacak. Yapacak doğru. diyoruz ve hop geçiyoruz Hindistan'daki bu tehlikeye de değindikten sonra. Ve maalesef birçok şeyin yanlış bize yanlış öğretildiği bir kere daha ortaya çıktı. Yapma. Sevgili Ege yapma maalesef plüton değil gezegen biliyorsun bundan sonra plütonun gezegen olmadığı anlaşılmıştı ve evrenin şekline dair bir takım iddialar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ve bunlar da gerçekmiş evrenin şekli elips değil miydi hayır küre <gülüyor> şöyle güzel bir şekilde yani <gülüyor> küre tabi de hani onun tepesi de var evren tepsi değil ama daha böyle elliptik evet şöyle elinde güzel mesela bir çok güzel yapıyorsun evren yani. galiba kapalı karadeniz pidesi diyebilir miyiz Yok. Çünkü kapalı Karadeniz pidesi e, içindeki neyden dolayı böyle bir hafif kabartı yapar? Kıymadan. Kayak kuşbaşı. <gülüyor> o sıcaklıktan dolayı değil mi? O sıcaklığı alırsan ne olur? Büzüşür. Söner. Ve ne olur? Tepsi olur. Dizki şeklinde gelir. Öyle değil. Bu biraz daha şey. E tamam işte. Biraz o daha zaman daha hani böyle lavaşı ilk sofraya getirdiklerinde bir aynı şey örnek, ya sıcak. Aynı örneke geleceğim. Olmaz. Ama orada şey gibi düşün onu. Hı yani o bir enerji var ya dünyada oradan oraya gidiyor yok efendim lavlar patlıyor şey oluyor elektrik bilmem ne falan o enerjiyle o şişik evet o enerji alınırsa ne olur zaten hiç, hiç o zaman dünyanın sonu Nanakent. evrenin sonu Aha. <gülüyor> <gülüyor> Taşınıyoruz o zaman. şimdi evrenin şekli küre değil elipsmiş e onu bir işte onu güzel el hareketiyle yapıyorum ya sana hiç sadece hiç... salata yaptırı gibi ortaya bir öyle bir radikal hareket hareketi olmadı ki ya evrenin şekli konusu konuşulurken dünya üzerinde bugüne kadar Nasıl radikal hareket? E böyle bir şey yok ki evrenin şekline dair. Şöyle bir şey gösterirdim ben olsam. Ben böyle yapıyorum. Evet, Peki benim anlatışım bu. İki eli birbirinden uzaklaştırırken parmakların arasındaki mesafeyi daraltıyorum. Yani sen yataydan gösteriyorsun. Yani ortaya salata yaptırayım mı gibi cesini. <gülüyor> o hareketle anlatıyorum ben. Ama yani şu ortaya çıkmış aslında mükemmel bir küre değil evren. Sen çok mükemmelsin ya dememişler mi bilim adamına? <gülüyor> Köşeleri bastırılmış el şeklinde. Ve hala şu senin yaptığın tanım keşfedilememiş Ege. Pide tanımı mı? Karadeniz. Kapalı Karadeniz pidesi tanımı. Ve o yüzden galiba bu anlatamıyor bu bilim adamları dertleri. Ve biz o kapalı Karadeniz pidesinin içinde bir kıyma tanesi bile değiliz. Düşün. Bu kadar büyük evren yani öyle gibicesine diye düşün. Buna da vurguyu ilk defa burada herhalde vurgu yapıldı. Ben bugünün tarihini atmak istiyorum. Ve hemen üstündeki bir haberle de e, haber yolculuğumuza çok kısaca son vermek istiyorum haber. E, şöyle diyor Avrupa'nın en obez insanlarının nerede olduğu ortaya çıkmış. Avrupa obezleri mi? Avrupa obezleri. Ee, Dünya obezleri Amerika'da değil mi? Dünya obezleri Amerika'da Avrupalılar... Britanya'daymış. İngil İngil İngiliz, yani. İngiliz o İngiltere halkının %24'ünün, daha doğrusu Britanya halkının %24'ünün obez olduğunu ortaya çıkarmış araştırmalar. Ondan sonra İtalya yüzde %8, Fransa var, onu geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sarkozy titriyor şu anda. Onu geçiyorum. Diyor, <gülüyor> Bakalım ne Fransız yapacaklar. şirketlerle anlaşmaları şey yapılıyor. 60 bin tanesini göndereceğiz. Cezayir yasasını çıkaracaklar. Bunlar hepsi tız. Ama Oktay Demirci. Fransa'yı atladı. Ben bunu hesaba katmamıştım. İtalya'da %8. Kim ne derse desin ben geçeceğim. İtalya'da %8. Fransa, PAS, İrlanda, Almanya ve İspanya'da %12'ymiş. Türkiye. O bezlik oranı. Türkiye daha herhalde... Herhalde Avrupalı değil diye bu şeyde Allah Oktay'da. <gülüyor> <Sağ ol, gülüyor> bu yüzden da, daha şey yok canım. Türkiye'de obezite tehlikesi daha yavaş yavaş geliyor. Bizde balık eti kavramı olduğu sürece zaten obezitenin tehlikesini fark etmemek doğru. Bir de grip grip tehlikesiyle uğraşıyor Türkiye şu anda. Gene grip meselesi. Ses Günaydın. Güna ay ay dün